10 yıl önce bir kardeşimiz arkadaşına 100 gram altın ve 1000 euro borç para vermiş. Evet. Geçenlerde bu borç parayı almak için arkadaşına gittiğinde arkadaşının bu 100 gram altının 10 yıl önce çok farklı bir meblağ olduğunu, şu anda çok farklı bir meblağ olduğunu, bu noktada bu aradaki fiyat farkının nasıl değerlendirilmesi gerektiğini soruyor. Bu borcu ben verdiğim gibi mi almam gerekiyor? Yoksa bu aradaki değeri de ben almam lazım mı diye soruyor. Buyurun hocam. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim 10 yıl önce 100 gram verdiyse bugün 100 gram yer alacak. Yani o gün altın 50 liriydi bugün 160 lir oldu. Veya o gün altının gramı efendim işte 20 liriydi bugün 160 lir oldu fark etmez. Yani 10, 100 gram verdi 100 gram yer alacak. Zaten e, altın olarak verilmesinin, yani Türk lirası değil de altın olarak borç verilmesinin amacı da budur. E, borç veren de borç alan da zarar görmemesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara şurasındaki yücelah la tazdimu ne ve la tuzamun. Ne borç veren zarar görsün, ne de borç alan zarar görünsün. Zaten biz karzı hasan dediğimiz faizsiz borç kredi verirken. Borç veren kimsenin zarar görmemesi için işte ya dövizle veya altınla veya beyaz eşyayı endeksleyerek verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Şimdi 10 sene önceki altının karşılığını bugün verirse borç veren zarar etmiş olur. Onun için 100 ne verdi? 100 gram altın verdi. 100 gram altını geri verecektir. Şimdi altının gramı artmasaydı da düşseydi yine 100 gram verecekti. Efendim bin euro verdi. Bin euroyu borç olarak alıp verecek. Veya bin euronun karşılığını verecek. Efendim on yıl, yıl önce bin euro diyelim ki şu anda beş lira yakın o zaman e, bir i̇ki lira, lira falan yani, diyelim bir liraydı veya iki liraydı. İki liradan çarpı vermeyecek. Öyle şey olmaz. E, adam borç veren zarar görmüş olur. Onun için bin euro borç aldı, bin euro verecek. Bin mark borç aldı, bin mark verecek. Şimdi mark yok da Bin dolar borç verdi. Bin dolar borç verecek. Hatta Türk lirası değer kaybettiği için başlangıçta ben işte sana şu anda on bin lira veriyorum ama iki sene sonra bunu işte paranın değer kaybını hesap ederek alırım diye bir şey söz konusu olmaksızın dedim ki on bin lira verdi. iki sene sonra geri öderken çizgiler Diyelim ki Türk parası da %10 değer kaybetti. O değer kaybını mı? O değer yok. kaybını da vermesi lazım. Yani borç veren istemeyecek ama borç alan bunu e, düşünüp onu düşünüp verecek. Çünkü o günkü aldığı 10 bin liranın bugünkü değeri neyse onu verecek. Bu şuna benziyor. Diyelim ki siz e, markete gittiniz. 3 paket çay aldınız. Çayın bir paketi Diyelim ki 10 liraydı. Hı hı. Ne zaman aldınız? 2 sene önce aldınız. Aradan 2 sene geçti. Vermediniz. Gittiniz vermek istiyorsunuz. 10, 20, 30. Adama 30 lira verseniz, Adam da size dese ki efendim şimdi çay bir pakete 15 lira oldu. Sen bana 45 lira vereceksin dese evet 45 lira verecek. Çünkü 3 paket çay borcu var. Hı hı. O bugünkü değeri neyse onu verecek. Çünkü öyle olmazsa kimse kimseye borç vermez ve borç veren zarar etmiş olur. Yani.